Hasan Tahsin Feyizli'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Er-Rum Suresi 1-60. Ayetler Mekke döneminde nazil olmuştur. Yalnız 17-18. Ayetler Medine döneminde inmiştir. 60 ayettir. İranlılarla Rumların yapacağı savaşta, Rumların galibiyetinden bahseden olaydan hareketle Sureye bu ad verilmiştir. Er-Rum suresi 1 ve 32. ayetler. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif lam mim. Rumlar Arabiş sana en yakın bir yerde İranlılara yenildi. Ama onlar bu yenilmelerinden sonra birkaç 3-9 yıl içinde onları yeneceklerdir.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 Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden caymaz. Fakat insanların çoğu bilmezler. Onlar dünya hayatının yalnız görünen dış yüzünü bilirler, ona değer verirler. Fakat onlar ahiretten yana gafildirler. Onlar kendi kendilerine hiç düşünmediler mi ki Allah gökleri, yeri ve ikisinin arasında olan şeyleri başka değil. Ancak hak bir nizam ölçü ve gaye ile muayyen bir vadi için yaratmıştır. Böyleyken insanların çoğu Rablerine kavuşmayı inkar etmektedirler. Yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmadılar mı? Oysa onlar kendilerinden daha güçlüydüler. Ekip dikmek, su ve maden çıkarmak için toprağa sürmüş ve kazmışlar ve onu bunların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi.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 kendilerine şefaatçiler olmayacaktır. Onlar o zaman ortaklarını da inkar edeceklerdir. Kıyamet saati gelip çattığında işte o gün Kur'an'a uygun olarak inananlar ve inanmayanlar ayrılacaklar. İman edip de salih, sevaplı amel işleyenlere gelince onlar cennet bahçelerinden bir bahçede ağırlanıp neşelendirilirler. Fakat küfre sapıp da ayetlerimizi ve ahiret buluşmasını yalanlayanlara gelince işte onlar da azabın içinde hazır edileceklerdir. O halde akşama girdiğiniz zaman akşam ve yatsıda, sabaha erdiğiniz zamanda sabahta Allah'ı tesbih edin, namaz kılın. Göklerde ve yerde hamd ona mahsustur. siz gündüzün sonunda ikindi de ve öğle vaktine girdiğinizde de namaz kılıp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 Şüphesiz bunda bilgili kimseler için ibretler vardır. Gece ve gündüz gerek uyumanız gerekse onun lütfundan rızkını aramanız onun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için elbette ibretler vardır. Ayet şöyle de ifade edilir. Gecede uyumanız gündüzde onun lütfundan rızkınızı aramanız.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 İşte dost doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Hepiniz ona yönelerek emrine uygun yaşayın. Namazı da dost doğru kılın. Fıtratın dışına çıkarak ve hevanıza taparak müşriklerden olmayın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. Sonra onu anne babası Yahudi, Hristiyan veya Mecusi yapar buyurmuştur. O şirke sapan kimseler, ve Yahudiler çıkarları uğruna dinlerini parçaladılar ve bölük bölük oldular. Bunlardan her grup kendi yanındaki benimsedikleriyle böbürlenmektedir. Müşrikler, Allah'a inanmakla beraber put heykelleri, geçmiş hükümdarlara, tagutlara, kahinlere, rahip ve bilginlere, sahte değerlere, yanlış gaye, arzu ve benzerlerine sarılıp tapınanlardır. Bunlardan her grup,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 ona yalvarırlar. Sonra Rableri Allah onlara katından bir rahmet ve rahatlık tattırdığı zaman da hemen içlerinden bir grup kendilerine verdiğimiz şeylere nankörlük eder. Bunun sebebini başka şeyler de arar. Böylece Rablerine ortak koşarlar. Hele şimdilik sefa sürün bakalım. Yakında akıbetinizi bileceksiniz. Yoksa onlara bir delil kitap indirdik de o mu Allah'a ortak koşmalarını Allah'ı bırakıp başka varlıklara bağlanmalarını söylüyor. İnsanlara bir rahmet, iyilik, bolluk tattırdığımız zaman sevinip şımarırlar. Kendi işledikleri günahlar yüzünden kendilerine bir kötülük erişince de Allah'ı unutup umutsuzluğa düşerler. Allah'ın rızkı dilediğine yayıp genişletmekte ve dilediğine daraltmakta olduğunu görmediler mi? Elbette bunda inanan bir toplum için ibretler vardır.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 Ahlaksızlık, çeşitli nefsi hareketler, beşeri ihtiraslar, zimmete geçirme, ihtikar, kaçakçılık ve benzerleri. De ki, yeryüzünde gezip dolaşında öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bir bakın. Onların çoğu Allah'a ortak koşanlardandı. Geri çevrilmesi asla mümkün olmayan Ecel Allah tarafından bir gün gelmeden önce yüzünü dost doğru dine İslam'a yöneldi. O gün kıyamette insanlar cennet ve cehenneme gitmek üzere bölük bölük ayrılırlar. Kim küfre saparsa küfrü, inkarı kendi aleyhinedir. Kim de salih hamel işlerse kendileri için cennetteki yerlerine hazırlanmış olurlar. Çünkü Allah iman edip salih ameller işleyenleri lütfu keremiyle mükafatlandırır. Elbette o inkar edenleri sevmez. Onun kudretinin delillerinden biri de rüzgarları yağmurun müjdecisi olarak göndermesidir ki size rahmetiyle nimetinden tattırsın. Gemiler emriyle akıp gitsin. Siz de onun lütfundan rızık arıyasınız ve verdiklerine şükredesiniz. Resulüm andolsun ki biz senden önce de birçok peygamberi kabimlerine gönderdik ve onlara açık deliller getirdiler. Biz de o inanmayıp suç işleyenlerden intikam aldık. Çünkü müminlere yardım etmek üzerimize bir hak olmuştur. Rüzgarları gönderen Allah'tır. Onlar yağmur yüklü bir bulutu kaldırıp yürütür. Derken Allah gökte onu dilediği gibi yayar. Parça parça da eder. Sonuçta onun arasından yağmur tanelerinin çıktığını görürsün. Artık onu dilediği kullarına ulaştırınca, derhal onları bir sevinç alır. Halbuki onlar daha önce o yağmur kendilerine indirilmezden evvel ümitlerini kesmişlerdi. Ve inkânu ve katkânu anlamında tefsir edilmiştir. Diğer mana şöyledir. Gerçi onlar o yağmur kendilerine indirilmezden evvel ümitlerini kesmişselerdi. İşte şimdi bak Allah'ın rahmetinin eserlerine. Yeri ölümünden sonra nasıl diriltiyor? Şüphesiz ki o, ölüleri de diriltecektir. O, her şeye kadirdir. Andosun ki sıcak, kavurucu bir rüzgar göndersek de, o ekinlerini sararmış görseler, ondan sonra kesinlikle Allah'a karşı nankörlük etmeye başlarlar. Ey Resulüm, bunun için sen kalpleri ölülere söz dinletemezsin. Hele arkalarını dönüp giden sağırlara hiç duyuramazsın. Sen kalp gözleri körleri de,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 ''Yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu, yeniden dirilme günüdür. Fakat siz bilmiyor ve inanmıyordunuz.'' derler. Artık o gün, zulmedenlere mazeretleri fayda vermeyecek ve onlardan tevbe edip, hoşnutluk dilemeleri istenmeyecektir. Gerçekten biz, bu Kur'an'da, insanlara her çeşit temsiller getirdik. Ant olsun ki, Resulüm, eğer onlara bir ayet getirsen, o küfre sapanlar yine kesinlikle siz ancak boş, saçma şeyler ortaya atıyorsunuz derler. İşte Allah kendisini ve hakikatleri bilmeyenlerin kalplerini böyle mühürler. Resulüm sabret, şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. İnanmayanlar seni sabırda hafif görmesinler. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali Rum Suresini Dinlediniz Meali Okuyan Erol Eren Dipnotlar Fatih Özgür